Şöyle bir tür gidersek mesela onunla da ben kısaca İzmir ile Çin'den bahsedersem, Borçay ile Boğuşta da dahi ederek İzmir ile diğer bir arasındaki hat çekersem, sonra sorularla devam ederiz. Bir saatte evleneceğimiz zaman doğmuş olarak kalkız bu sofradan bir insanlar di düşünüyor. Ee, sabah nasıl uyanınız? Onu yani isminizi söyleyin, sonra bu sabah aklınıza gelen ilk fikirle devam edin, sonra bir tür çevirelim mesela. Ben uçağa uçağı geçirmelik üzere uyandım, koydan buraya ulaştım. Tarkan'dim diyerek geldim. Bana başlıyoruz. Evet. Sabahleyin annemler öldürdü. şey miyim ben? Teşekkürler. Onlar öldürdü. İlk Sonra tekrar buraya çıktım, kafanı yoruldum. Toros, Toros. Ben Cenkhan. Ee, ben bir bilim kurulu bir, bir gördüm ve var uzun da gördüm ve onun ben yani çok erken uyanıp onu düşündüm, öyle, öyle biraz kötüydü. Yani, bir, bir, bir de tanımasın kişi bir de tanımasın, yani, tamam. tamam. Ben de, de, de, bir güvenli oluyordum. Hala bu hepsini kendimi kötü gibi görüyordum. Korkuyorum öyle olacak Hep kötüyü, kötüyü. Evet, beraber listesi. <gülüyor> Ben yani, Eneski, Safa onu kıymıştın alarmı. Okay. Uyandım sonra Orhan'ın mesajını gördüm. 10.30'da buluşuyor diye? Geçen bir şekilde çıktım <bildiğim> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir duruyor mu? Bir buçuk tane... <gülüyor> evet. bile yani. Bu arkaya. Ben Erdin. Dikuske'ye çaldım kedi sonrasında uyandım. Okay. Kedinin uyandığını anlarmıyor uyandım. Susam, bir iki var, isimsiz bir elçulam kendisi var, ee, onun da cırıltıları uyandığıdır, sabah içimdeyle. O. Oh. Evet. evet. yani aynı evde yaşadığımız için, <gülüyor> daha düşer evet. Hikaye gözümüzde. Hikaye evet. <gülüyor> aynı. Sadece kendini ilacını unutmamak üzerine kuruduyu anlattın. Azal. Evet. Evet. Evet devam eder. Daha sonra tarihi bir ziyaretimiz. Eee. Attığım. Daha mesela yazmak adına uğradım. Sonra baktım bir mesela geç geldi hiç hani bir, bir yarım saat sorup gittim. Pazarlara geldim. Geldim Geldiğimde böyle kapısı duvardı pazartesi diye, renk biraz bir vatandaşmışlar. Sonra denk geliyoruz onun benim adam politik bir, kötü bir yer, <gülüyor> uyumadı, çok, çok, çok kötü bir gece, o yüzden sabah uyuyamadım. zaman ya. yalan <gülüyor> Evet. ya <gülüyor> <gülüyor> birkaç böyle bir şey Oha İzmir'de tamam. <gülüyor> diye uyandım. Yine hani İzmir'de İslam. Tamam. Yani biraz daha uyabilirsin sakin ol evet. diye uyandım. Benimle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben de buruş. E, sabah uyanamıyor. Ben lütfen uyan. İzmir'e gideceğim. Erken uyanmam lazım. Telefonuda e, alarm almayacağım. Sana güveniyorum. Dolayısıyla gözüm erken açtı. Ablamın el hareketini. Ya gel. gözümü açtığında artık bela bir hayal kara basar mı o şekilde uyanım. Şimdi İzmir'de şöyle bir kişi şey var. Benim dedem çok hayal bir adam. Yani işte, karamanda benim hayalim çok. Onlar da çok duydum hikayeler var işte. Rumların, Ermenilerin gönülleri olmuş, altında bir gönülleriyle, bir çoğu hala orada yaşayan komşular arka vardı. Kararmanlı Nıca diye bir dil var, o da Osmanlı Nıca'da, aslında Ermenicenin kaydı geçtiği, Ermenice'deki Ender dillerden biri. Orası 60'lardan sonra çok hızlı bir bilgiyeleştirme hareketiyle zaten başka bir yere dönüştü, yani Türkiye'nin her yeri bir ulusal bir köy dönüşmüş durumdaydı. Ben çocukken ölçü halerlediğimde her kadar da çok çıkar gelirdi. Dedem hakikaten işte bir çocukluk anılarınıza yerleşmiş bir şey. Hep İzmir'e kaçması ile ürün bir adamdı. Yani ben başka hayatımda kimsenin prosunu görmemiştim o yaşa kadar. Şapralarını görmemiştim. Flararını görmemiştim. Çok zevkli bir adamdı da. Ve sürekli sınıf fuarına giderdi. Bir gün bana 17-18 yaşında bir plak hediye ettiler. O plak daha Rıza Konyalı'nın bir plakı. Evet. Ve Rıza Konyalı'dan... Hakkı Karasipa'yı adamıştı bir türküsüne, o da benim dedemdi. İzmir, yani ailemizle geldiğimiz işte Fethiye'ye ya da başka yerde gidip gelirken geçtiğimiz yer haricinde dedenin kaçtığı bir yer olarak kaldı dediğim aklıma. Sonra küratörlük yapmaya karar verdim diye de yapmayı öğrenmeye başladı da değilim. Borga'yla çok konuşurduk. O konuşmalarda aslında bir anlamda pratiğini belirliyor insan. Hani bugün ben bunu tarif ederken, pratiğini yani Konuşarak herhalde görüşerek anlaşmaktan kaynaklandığını düşünüyorum bu iletişimin. Çocuk kumandan da gelen bir şey olabilirim. Ee, İzmir bende bana ilk sergi yapma fırsatını veren kent olarak, Bor, Ayşegül, Elmas, K2, hep bir şeyleri denerken bana destek olan insanlar olarak sağlıyor hafızamda. Yine tabii ortak yanımız var, onu hiç unutmuyoruz hiçbirimiz. Şey. Yani yaşımız değişti ve şimdi biraz da söylemeye korkuyorum. Hakikaten bir generation yaptık. Evet. Basın. Burada oldu. hemen çıkardı o <Gülüyor> projeyi. Bir tane olacak diye sergi yaptılar. Atlas da yapmışti. O yüzden biraz sanki Alice Başlayabiliriz çünkü rüyadan başladık. Herkes nasıl uyandığını anlattı, nasıl uyandığını? Değil mi? Ee, güzel ne var rüya falan gördüğüm hatemler ne gibilerdi? Yani İzmir'de ben en çok etkilendi buraya geldiğimde hep K2 kaheli anlatıyor, mukarreke anlatırlarken de stüdyosun yani beden yarısı içinde yarısı dışında sanatçılar benimce arasında sanatçı profilini ya da sanatçı resmi. Hayal, Elmas, Esra, Mehmet Daha bir çoğu Bedeninin yarısı stüdyolarındaydı Bedeninin diğer yarısında Çok semi-public yani Yarı kamusal diyeceğimiz bir atmosfer vardı orada Sürekli istikamelerin atılıp çayları geldiği Sanatın konuşulduğu 24 saat bir oradan doğru gördüğünüzde de çok heyecanlanmıştım Çünkü İstanbul'da öyle bir yer yoktu İstanbul'da kurumlar vardı Kurumlarda öyle yerleri yeşertmeye çalışıyorlar platform, güzel bir atmosferi vardı başladı bir, yerim, bir öyle bir atmosferi yoktu. Ben bu yerden yine çalışmaya başlamıştım. Projede örgü elimizin, kendi takımımızın çok sabit bir atmosferi vardı. Merak eden Kaik'den çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Şeyleri hiç unutmuyorum Kaik'den. Yer taşları, karoları, yani mimari olarak çok güzel bir yapısı vardı Kaik'in. Sergi yerleştirirken de onları gördüğümü, onlara dokunduğumu, onlara referans verdiğimi hatırlıyorum. Biz aslında nasıl başlık ailesi konuşmuyor onu da çok iyi hatırlamıyorum. Şunu hatırlıyorum sadece, Artbank ya da Proje 4'lerden birine geldiğiniz bir dönem Elmas, Gökkem ve işlerinizden çok, işleri yerleştirmenizden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. İşler çok güzel işlerdi ama işlerde böyle Belki onu da biraz sonra açmak lazım yavşılar. Şarkilerin elde yapılan, malzemenin daha düzgünlüğüyle öne çıkan, hani bir şeyin yorul, malzemenin kağıdın ya da ipin yorulduğunu ısrarla göstermek isteyen, çizimin kopyalandığını belirtmek isteyen, rengin dönüştüğünü göstermek isteyen, hani elle yapıldığına dair bir direnç var doğrudu. Ben onu önemsiyorum çünkü. O tarihlerde onu hatırladıktan sonra birden kafamızdaki güncel sanat hikayesi çok hareketli, sürekli insanların sirkine olduğu işlerin dolaştığı, Dijitalleşen, prodüksiyonlar, bunun etrafında mantar gibi galeriler, İstanbul haybı, birden başka bir dünyanın oluşması vardı. Filmin başa sardığında orada hakikaten çok samimi, çok içten bir dünya vardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Zaten konuştuğumuzda da sergide şeyden yola çıkmış. Yani el üretmeni, roman okumanın, hikaye yazmanı, işte Alice bir referans oldu orada, Alice'in bir delikten düşmesi, ee, artık o kitapların hepsinin çocuk kitapları azına kaldırılmasından birçok şikayet ediyordum çünkü Gülüver uyanınca D gibi bir bedenle uyanıyor ya da küçülüyor, Alice bir delikten düşüyor. Biz bunu hani bir modernist yazarlara hitafer sen ilk şartlarda yani ilk bölümde okuyucunun gözünü öyle bir bağlıyorsun ki artık ne söylesen okuyucu zaten seni öyle Hazır. Biz bunu güncel sanatla nasıl bulabiliriz? Acaba bunun getirdiği ilişkiyi izleyicimizde nasıl kurabiliriz? O bir okur ilişki, o yüzden kitap dedi ya. Yani sırada üç kitap yapmış diyorduk, önce sergi yaptık sonra kitaba dönüştürük. Biraz acısı, acaba o acısı harikalar diğerleri, Gülver'in gezileri, onları okurken ağrımızın kırılması, onu yakalayabilir miyiz biz sergide? Çok güzel işleri karıştırdığınızı düşünüyorum, evet. sevdikliğimizi düşünüyorum da çok iyi mikstediğimizi düşünüyorum. 2004'te de dayanıyor bir hikaye, 2004'ten de iki tane fotoğraf var. Bir tanesinin haleat profümünde bana gösterdiğiniz anaferdeki o balon, evet. şeffaf balon. Sabon, sabon, balon. Bir tane benim 1000 sene evet. koydum mu? Heran Hastı Gardenın yan tarafındaki orman. Evet. Orda hatta o sahne konuşmaya başladık Evet. Yani İzmir'e düşünce yok öyle bir şey gelişti ikişin şey. için. Biz borgularla beraber borga ben Ahmet Öykü Öykü Çelik de konuştuk. Ben o zaman saat <gülüyor> 10'te çıkarttı masamda gizli bir savanciydi. <gülüyor> <gülüyor> Orada, hakikaten bizi etkileyen şey olmuş. Yani küçük bir havlu bir şehrimizin belki birinci ya da ikinci çıkışımız dışarı. O sanat ilişkileri yeni kurmaya başlamıyor ve siz yavaş yavaş daha yeni öğreniyorsunuz. Profesyonel bir falan olun. Orada, bizim ilk dikkatim çeker hakikaten ağaçların hizasına bayılmıştık biz. Yani, hizah kabul etmeyen insanları ama, memlekette de hakikaten bir ölçü yok. Ölçüsü bize, yani. ülkeden geldiğini getirdiği bir... bir Öyle bir şey, başka şehirler görmüş olsam bile o ağaçların hizasımızın oraya aldığı çok önemli bir referans oldu. oldum. Ee, yine şehirde dersen bir sergiye sergi de bence biz çok akıllıca potansiyelik yani yerimiz vardı. Erda Aksel, Selim Bilsel gibi iki akademisyen kasa galerinin programını yürütüyor. Onların iyi öğrenci olarak razı edebilmeyi yani bir yüksek vardı. Onların araştırma göreviz var aynı zamanda master öğrencileriydi ve iyi öğrenciydi. Ona razı ettik, oradan bir mekan aldık, biz de ayrıca kasa çok beğeniyorduk. Mekan olarak, yani mimar olarak. Dolunum olarak diyeyim, mimar olarak kasa galeriyi herkeden ben hala çok beğeniydim, çok güzel bir mimariz Ve uyuyordur tabii ki, bir ters ilişki kuruyorlar. yani birine kadar üniversite, eğitim, bürokrasi ise diğer o kadar, o kadar organize olmayan, daha organik bir yapıyla çalışan, sanatçı inisiyetiyle gelişen daha açık bir yapıydı. Biri kapalı bir tasar, diğeri daha hangi gelen geçen bekli Burada Borga oraya çok ıı, enteresan bir seçkiyle girdi. Adım adım aslında bir roman yazar gibi üçledin herhalde. Şu evet. Üç, üçlemelerle girdi. O üçlemeleri hızlı kasadan buraya öyle gireceğim. Çünkü galiba önce Alice açtık sonra kasaya gittik. Evet. Yok önce kasayı önce K2'yi açtık sonra önce kasaya gittik. Hatta yani böyle İzmir'den bir etap olarak, karşıtlık noktası ya, yani İzmirlik sergisi son derece aslında Türkiye Büyükkan Sanatı'nın bilinen yüzleri ve yeni star olmaya başlamış karakterleri de varıyorken, İzmir'deki en fazla resimleri de resimlerinin daha işte yeni çıkmaya başlayan, tamamen genç senatı vardı. Bazıların isimleri yeni yeni numaralarda duyuluyordu, bazıları ise ilk defa işler yapıyordu. Kasaya mesela benleşen dedim kapı, kasa kapısının üzerine yaptığı işe girdik mesela. Hikaye o orada bir hikaye açtı. Ondan sonraki odada var, varsa plan plan, bir daha olacak. Garip bir duvar sistemi var ya yani işler birbirini bazen göremiyor. Bazen İçinde bulunarak deneylemeniz gerekiyor. İkinci i̇şte odada Uğursal şart vardı. O da zamanda araştırmacı bir karakter. Arada serdeşi üreten bir sanatçı. Oraya bir iş üretmiş. Çok da. güzel bir Çok iş. O şey. iş sonra Mor Vözesi'nin kapağı oldu. Şahane bir şey. oldu. Onun <gülüyor> yanında Mehmet Dere vardı. Mehmet Dere'nin işte... Komusal olanı kutladı İzmir'deki belediye, İzban taraflarında otizm örneğinden yaşanır diye bir otizm semineriyle ilgili bir yazımın setini üretmiştir. En son geçiş kısmında da Hakan Fırt'ın üçüncü sayfa yazılarından hareket edildi. Şu boyutlukta yağboya resimler vardı. O yağboya resimlerle biraz ilişkili şey böyle. Portre, portre genellikle büyük boyutlu ve çok çarpıcı, ingi olarak resim tarzı karşısında çıkar. Ama o ölüm, ölüm ilanlarındaki fotoğrafların boyutu neyse o boyutundaki küçük hayliyle ve seri yapmıştı, anonimleştirilmişti onları. Evet. İkinci odada elmas vardı. Geçiş esnasında elmas, yani perdeyle bir geçiş yapıldı. İlk mesela perde işte kapı üstü bir şeydi, sonra elmas... Berde ile Çumur Odaya doğru gidiyor. İkinci oda işte Gökçeli Yılmaz ikili olarak zaten dolan dolan çalıştıkları ve boruz altında saygılaştıkları için birbirleriyle paslaştırdı. İçeride bir şekilde. Ve onlara Tufan, Baltalar sonra. Tufan da mesela düşündüğünüzde Erdağ'yla paslaştırdığımız Erdağ İzmir'deyken Tufan'da onun temsilini yakın duygularla yaşattık. Son odaya geçtiğimizde de, Ayrıca doğan bir tane çok büyük boyutlu kar tanesi resmi var, büyük etkileyici bir özet resmi. O, o da mesela duvara erim. başka bir boşvergindir, bitiriyor bizi. Ve gençer yüzler bile Esra Okuyay'ın işleği var. Gençer bir institut yaratmıştır. Yani Mustafa'nın Hanım'ın işte atölyeyi davranan karakter gibi bir tane bir mavi havuz, havuzun içine bir tane duvarları var yerlere çarpan beyaz oyuncak. Tek hal ettiği bir araba alınacak dolayıydı. Ama yutarlıydı. Evet. Peki. Esra'da işte, hatta kendilerine anekdata olarak anlatabildi. Fakatta o evet, çocukların... Evet, benim duvarda çocukların yaptığı resimleri, fotoğraflarını çıkartıp o ölçüde bastırıp asmıştım. E, o çocuklar o resimleri, yani duvar ve yere yaptıkları resimlerle en iyi uğraşmışlardı. Yani onların sürecine yaptıkları dönemeye yetiştik. Bugün yaptılar, yarın ona bir şey ekliyorlardı. Böyle bir süreçte çok ilginç